Şimdi bunlar neden azab uğramışlar? Peygamberi bile ne yapmışlar? İçe saymışlar. Sözlerini ifşa etmişler. Alay almışlar. Canlarına haset etmişler ve yeni yeni dinler uydurmuşlar, dizelemişler. Şimdi Yaşar Nuriye bakın, gerine gerine oturmuş şöyle. Müslüman Müslümanın karşısını asla büyütmedenmez ki biri. Doğru mu? Oturuşta bir opsaytı var. Şimdi ben buraya bir güzel bir bayan alıp gelsen, şöyle ikimiz aha ha hi hihi ilem böyle muhabbessek, siz ne kadar istifardedersiniz? Şimdi Yaşar Nörün'in de çıkıp anlatma usulü de nasıl? Aynı buyuruyor. İnsanlar bu ekrana bağlayabilmek için. Şeytanın kullandığı uçuttan bir tanesi, Allahü Vüsalı İstilatü Vesselamın da bizi uyardığı gibi, ben size en büyük bela, müshbe, tehliko var. Ne bırakmış kadınlar? Kadınlar mı? Kadınlar mı?、E、bu adam kadından çıkıyor. Hatta kendi çok sevdiği eşinden bile sekreteri ile aldattığı için düşüyor. Anlıyor musunuz? Böyle bir adam çıkıyor. Yerine gelir kadınlarla insanlara bir şeyler demeye gidiyor. Burada ilim meclisine gitme kayıtlandığı açıdan cevap kayıtlandığı var. Erşenluyla ama Resulü Aleyhisselatü Vesselam kabul etmeyen, ayetlere meaci mantığıyla bakan sünnete şaşı olan birisidir. Hadislerinde kabul ettiği bir tanesi vardır, o da ne diyoruz? Kim benim adıma bir yalan söylerse, cehennemdeki yerini hazırlasın. Bak ne kadar güzel bir hadis diyor, bir tevatiye gidiyor. Bu hadis olmaz mı? Bak bunu kabul eder. Ama diğer hadislere gelince, bu Said değil, bu böyledir ama birlerinin bir şey demesiyle onun doğru veya yanlışlık tespit edilemez. Yanlış. Bir biraz daha var, bir soru daha sorayım. Toplu halk kurumları olanız İslamya'da İslam veya İslamda vadeli alışkanlık nasıl bir şey var mıdır yok mudur? Vadeli değil de veresiye diyebilirsen eğer doğru bir yön müyse? Şeylüzler bunlar madeni diye yani versini madde olarak yapıyorlar eşit、evet. yapıyorlar bu başıca bir madde ama ön arkası var doğru mu falan nedir yani var İslam'ın değerleri şurada İslam hakim olmayınca İslam'ın değerleri de ahlakı da edebi de ortama yaşanan ortama ne yapmıyor hakim oluyor doğru mu olmayınca Biz müsefer kendi nefsimizde bunları yaşamakta sıkıntı çekiyor. Doğru mu? Saheb geliyor, Ebu kitabı, e bu doğru. Kitabın buyuda doğru bildiğimiz. Ey Allah'ın Resulü diyor, ben falandan bir şey alacaktım. Bana dedi ki, şimdi alırsan kararlısını veresen şu fiyattır. Sonra verirsen şu fiyattır dedir. Allahü Vüsalı sallallahu aleyhi ve sellem ona git. Bir satışta çift fiyat uygulaması, bir satışta çift fiyat uygulaması, karanı ver, malını aldı. <gülüyor> İslam'da veresiye, alışveriş yasak değildir, bu anladın mı? Peşin alışveriş de yasak değildir, sadece burada yasaklanan bir malın satışında çift fiyat. aram kılınan, aradakine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam faizdir. Yoksa、e, veresiye diyorum ben, vadeli demiyorum. Biz gittiğimizde satıcıya karşılaki müslüman olmayabilir.、Vera、veya müslüman olup dininin ahkamını bilmeyebilir. Biz ona bildiğimizi ne yapacağız anlatmak zorundayız. Ben bu mal alacağım Ama peşin almaya gücüm yok. Ne diyorsun? Üç ayda veya dört ayda ödeyeceksin bana ne yaparsın diye, pazarlık bile yaparak onu alabilirsin diye hiçbir sıkıntı yok. Ama bu pazarlığı yaptın, şöyle durdun, durdun,、ya、peşin versem kaç, işte bunu yapmayacaksın. Ne sen, ne de satacaksın. Bilmem anlatabilirim. Olay mı? Yoksa veresiye alışveriş haram değil. <gülüyor> Tazarlık yapmak haram değil, bir satışta çift fiyat uygulamanın faiz olduğunun türlü var ısıraklı sallarında. Ama çift fiyat farkı çok olur. Bir satışta bunu yapmayacak. Gücün neye yetiyorsa, o şekilde alışveriş yapacaksın. Hocam ben ticaretle uğraşıyorum. Ben de ticaretle uğraşıyorum. Ama vatandaş geri götürüyor ki, kaç para bu? 10 lira. Maalesef söylüyorum, onlara.、Evet. Bunun ikramı yok mu var? İkramı da yapabilirsin. Adama fikri. Ben de bunu görüyorum. Dokuz aydır düşebilirim. Evet maalesef evet, hep biz, bizim başına gelen、e、bir burada şey. Burada destanda sıkılacak mı yani? Mesela bir de sıkılacak mısın burada? Şimdi başında dediğim gibi. Dersen bile bu derin seyitler. Nasıl ki bir insan yemek yerine bile yemeğin içine aktığı önemlidir. <gülüyor> tatlandıran bir şeydir değil mi?、Evet. Fazla atsan yiyebilir mi? Yiyemezsin. Az atsan ama bir şeyler ekebilirsin tatlandırmak için. İslam da hakim olmayınca bu ne bir sözlümüze, ne ticaretimize, ne giyimimize, ne yaşantımıza ne yapmıyorsa yansımıyor. Burdaki sıkıntı İslam'ın hakim olmaması. İslam hakim olmayınca bu düşünceye de yansıyor. Nasıl yansıyor? Allah korkusu gidiyor. Değerler gidiyor. Bu sefer kar edip etmemem. Ticarette manı eriyip erimeme. Bu gözden bakmaya başlıyor.、Hı. Mesela bir rivayet de diyor ki, Ali sallallahu aleyhi ve sallam öyle zaman gelecek ki diyor, imam darimü'süleninden hak ediyor. İbni ibayet, Allah ibne Mesut'tan gelen rivayet. Allah'u mutlağına ertuza zulme. İnsanlar diyor, bir susamdan Kaç gram yağ çıkacak bunun hesabını bileceğidir. Ama dinlerdi, mahvedeceklerdir. Allahü Cümler İstilat ve Sıran bu sözü söyleyince sahabe buna zaman olacak ya Allah'ım diyor. Yani hani hepimiz biliyoruz dinimizi en azından bilelim ki buna dikkat edelim ha、e, emareleri nedir diye sorduklarında ittiyarları diyor zina da pirfarma oldu. gençleri söz dinlemediğinde ve birisi biri de iyilik yaptığında öbürü diyecek ki diyor onun bundan muhakkak bir çıkarı var. Bunun için yaptık diyecek diyor. Sonra bakacak diyor o da yok vay enayi malını yedir diyecek diyor. İşte diyor insanların görünüşü insan ama kalpleri hayvan suretine denir. Allah hepimize rahmet etsin. Maalesef aynı durumlara sanki düşmüş durumdayız. Eskiden ne vardı? İnfak vardı. Allahüzzaman İsenatü Reslanın asabı tıktılan imtihan oldu, yokluklan imtihan oldu. Ama bir kuru ekmeğe ne yaptılar? Artanını o zaman normal ağaçlarında heybeler gibi bir şeyler asılıydı. Kuru kırıntıları, kalanı gidip oraya koyarlardı. Götürüp vermeye utanırlardı çünkü küçük veyahut kuru. İhtiyacı olan gelir oradan ihtiyacı kadarını alıp gelini ne yapardı? Bırakırdı. Bugün bunlar gitti. Veyahut biraz geriye gidelim. Ben 64 doğumluyum. Benim doğduğum, büyüdüğüm ortamda yamalı elbise giymekten kimse yükselmezdi. mez giymekten, çarık giymekten, lastik giymekten soğuk uyuyup bilmiyorum buralarda var mıdır? Ankara'da meşhurdur. Kimse yüksünmezdi. Hatta anam şekerçü vardı o zaman, beyazdan olurdu. Bize pantolon dikebiliyorduk, bayramlık giyebiliyorduk. Hiç yüksünmezdik, sevinmiyorduk. Hatta büyüklerimizin giymiş olduğu cübbe kısımlı şeyler ki öyleydi. Tarşuya geçen ümsek giyerdi. Bugün avret malı bir giyen şeylerden değil. Hep yamalıklılardı. Ve o yamalıklığı giymekten gurur duyarlardı. Ömer'in işte yetmiş tane yaması var. Falan sahabenin bu kadar var diye. Ama bugün bir kardeşimiz elbiseleri topluyor. Diyor ki, abi benim kardolak dolu. Çok az giyinmiş. Bunu Müslüman kardeşlerimize verelim. Ya ben başkasının şeyi giymem. Ya haram Yok, adam infak bile yapamıyor artık.、Evet. Ve insanlar öyle bir yarışa girmiş ki, hep bir şeyler biriktirme ve malının bereketini kaybetmeye başlamış. Mesela bir gün sahabelerden bir tanesi diyor ki, Allah kendisine razı olsun. Biz diyor, şu söze kadar diyor hep simsar diye anılmıyoruz diyor. Ben bu sözlerce çok rahatsızlık duyardım diyor, çarpmıyorsun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'nin çarşısına geldi. Ey tüccar topluluğu gelin dedi diyor. Benim de böyle yakışma gittik diyor. Çünkü simsardan çok anlıyordum diyor. Yeni bir kelime söyledi diyor. Hemen toplandık diyor. Malınızdaki kiri temizleyin. Zekat verin. Sadaka yapın. İfak verin.、Diyor. Zekatın Türkçe karşılığı nedir? Malın kirinin gitmesidir. Yani yapmış olduğun kazancın içine aman yalan yere yemin ettin veyahut yemin ettin hileli sattın veyahut kusurunu gizleden herhangi bir şey yaptın. Verdin zekat onu ne yapıyor? Temizliyor. Bu var mı? Bugün、e, mesela bir ilçeye gitmiştim. Sohbetten önce gündüz işte camide namaz kılıyoruz. Müftü efendide de ki Ya dedi arkadaşlar, biz yağmur duyasına çıkacağız. Ee, i̇ş olmam, buyursun di. Aadi gidelim di. Ben burdakları nasıl kılacak di, menefedir. Sanki aşağıda olmaz gibi dağın tepesine kadarımızı çıkardılar. Çıktı. Sonra ikişerli böyle karşılıklı insanları dizdiler, tek tek müsafaa yaptılar. bazıları böyle gönülsüz yaptı mı? Ulan arızadıklar, birbirine adam gibi sarılırsın, yüzüne yağmur yağmur ediyor. Onlar da sardıklar. Sonra namaz kılındı, bir hutbe oldu ve hakikaten yağmur duasına katıldıysanız bilirsiniz, Rabbim kim çıkarsa çıksın, hiç burç çevirilmemiştir. Bakın, muvappak yağmur yağmıştır. Eskilere bakıp giderken, hiç bulut bile yokken şemsiyeyle gittiklerini görürsünüz. Muhakkak yani. Allah veriyor. Ve dönerken müftüyle muhabbet ediyoruz. Hocam dedi niye yağmıyor yağmıyor? İşte dedi mahkûdü her sana hatta dedi içki içiyorlar şişeler mahkûdü bunlardı hep birbirine hainde şöyle de böyle de ses demedi hep böyle yüksek perdeden gitti. Ya hocam bundan İbn Majedd bir rivayet dört bin 19 no'lu bir ayette Allah Resulunü İsrââtı vesâlem diyor ki: Ey Muhacir topluluğu, şu beş şeyi yaparsanız siz de hayır namına hiçbir şey almayacaksınız. <gülüyor> Hangi topluluk diyor bunlardan bir tanesi? Zekatını vermez. Allah o topluluklar biz damla rahne dinlemaz. Dağda yayılan inekler, Hamburgur çıkmış ihtiyarlar. Enzikteki çocuklar olmasın bir damla vermez diyor. Ocam bak bunlar hepsi görüktü. Ayın Peder de buradaydı yanımda. Sor bakayım ben geldim mi? Uzayı yıkıyor da dedim. Allah'a bu boyunun kaçta kaçını vurban edip、yani、zekat veriyip Ayın Peder belen belenmeye başladı. Ocam sen bu şunun zekatını bir hesaplasana işin içinde mümkün çıkmadı. Ocam bu milleti dağın başına götürüp de. Du'a ettireceğin, oturup ölkesen İslam'ın beş binasından önce zekatı öğrensen, sonra da şu insanlara öğrensen ki mümtüsün soru sormaya geliyor. Herkesi alim yapamazsın ama alim olan insana da insanlar gelir. Ne yapar? Soru sorar. Sen de onlara zekatı öğrensen de insanlara bir de dağın başına yormasan olmaz mı? Bozuldu gitti. Yani. Bu hadiste anlatılan Allah Azze ve Celle verdiği bir nimeti senin işlediğin günaha bina kesiyor. Ama fiten baklarına bakıyorsun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a soruyorlar, hiç mi yağmaz? Allah her asılda yani her yılda ne kadar rahmet veriyor, şu kadar. Onu yine verecek diyor. Ama o onlara rahmet olmayacaktır.、Yani、azap olacak, sel olacak veya. enkinleri kırıp götürdük veya da alakasız bir yere yağacak. Yani onlara yaramayacak bir yere yağacak. Ama bak zekat vermeye yağmur ne yapıyor? Bağırıyor.、İşte、öbür rivayetler geliyor. Ee, hangi topluluk gidiyor isterseniz zikredeyim. Hatırladınız mı hadisi? Üstüydünüz mü? İbn-i Macene'de biliyor musunuz? Hadis tabi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerini toplandı. Haksim'den bir tanesidir. İkinci sözle diyor ki Aleyhisselatü Vesselam hangi topluluk gidiyor? Zina eder ve zinayı açıktan işler. Allah diyor o topluluğa öyle bir bela verir ki geçmiş ümmetlerde veba hastalığı olduğu gibi onlar aramakla onun tedavisini bulamak. Bugün zina, Alen'in işlendiği gibi zina evleri de açık mı, vergisini vermediğine suç. Parayı bastırarak Alen'in vergi verirse, vergi rekrutmanı da olursa madalyalı adam buyur. Peki AIDS hastalığının neyden geçtiğini biliyor musunuz? Zinanın hastalığı. Aramaklanmıyor, karşılığını alamayız. Allah'imize hayır versin, hayrden hayırmasın. İşlenen her günah, bizdeki bir nimeti otomatikten götürüyor, biz bunu farkında değiliz. Hoşça. Mesela Adem Aleyhisselam cennetteydi, meleklerle birlikteydi. Yasak olan ağaça hata ile bile yaparsa, cennet gibi bir nimet elinden alındı mı? İnin, birbirimize düşman olarak diye tekrar orayı kazanmak için biz ne yaptık? İlim, amel ve Allah'a kullukla mükemmel tutulduk. Evet, başkanım. Selam ol. <gülüyor> selam ol. Selam ol. Selam ol. Sakıntı, kendim, tamam tamam diye istikrar çekmiyorum. Var diyoruz. Diğer var tamam tamam diye çok istikrar çekiyorum. Bir、evet. türlü kendimi açamıyorum.、Evet. Allah Teala size hayır versin. Rahmet esirin. <gülüyor> Rabbim size de amelde hayır genişte nasibes. <gülüyor> ha. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Norman bin Beşir'den gelen biri varlıkta. Helal da belli, Haram da belli değildir. Kim bu ikisine dikkat ederse dinini ve ırzını koruyuyor. Birincisi insan şuradan giren ve çıkana çok dikkat etmesi gerekiyor. Dikkat ettiği müddetçe hayır ve hayır kapılarında ihlaslı, ihtiyaç sahibi oluyor. Dikkat etmediği müddetcede dağılmaya başlıyor. İkisinin arasında çok şüpheli şeyler var. Bunun da misali her padişahın yasak bir korusu vardır diyor. Çoban sürüsünü o koruya yaklaştırdığında orada otlanmış gibi. Dikkat edin diyor. Her padişahın korusu olduğu gibi Allah'ın korusu da haramlandır. Yaklaşmak. Vücudda diyor bir et parçası var. O düzeldi mi? Hepsi düzeliyor. O bozuldu mu? O bozuldu mu? Her şey bozulur diyor. Dikkat edin diyor, bu et parçası kalptir diyor. Takva buradadır, takva buradadır, takva buradadır diyor. Şimdi yine Müslüm'ün 144 doğum rivayetinde Allah Resulü aleyhisselatü vesselam fitneler diyor kalbe hasır çubukları gibi arz ediyor. Sen boyansın, hasırı görmüşsündür.、Şöyle. Kamıştan, o liften örülür. Nasıl örülür? Kamış olduğu için her yönünü örülür. Dökülse bile ayrılmasın diye. Hatta o çapılar nöriyatı öyle çamuk var o fare şofu gelmesin diye. Her yerden bir örülmem. Her yerden demek ki insana bir hucum var. Ama bir kadın, ama bir nefis, ama bir para, ama bir haset, ama yalan, ama herhangi bir kötü düşünce. Hangi kalp bunu içerse Bakın şimdi şurası bembeyaz değil mi? Besmele bile olsa beyazı kapatmış mı o yazı? Bunları teker teker bir reke ve engel olarak görün. O beyazın üzerinde görünen beyazlığı engelleyen nedir? Simgelerdir, rekelerdir. İçe içe içe içe beyaz gidiyor ne yapıyor? Kapkara hale geçiyor. Ve diyor Aleykümselam. Şimdiki dolu olur, ters döndürsem ne olur? Bomboş olur, işte ters çevrilmiş bir tesliye döner. Hangi kalpte diyor, gelen bir fitneyi reddederse, onda da bir iz var ama beyaz bir nokta olur. Ve bunlar bir leşe bir leşe bir leşe, ciralı taş gibi olur. Yer ve gök durduğu müddetçe asla diyor, fitneler ona ne yapamaz, zarar veremez. Birinci dikkat etmemiz gereken yeme ve içmemiş. İki, bir gün Allahü Teala Bismillahirrahmanirrahim'la, Yaradan olma oğlu İbrahim'la biliyorsunuz, şu tarneyi arıyorlar, arıyorlar, bulamıyorlar. Bir demirci köyünde çalışan demircinin karısına veriyorlar. Adamın eviyle işleri aynı, günümüzdeki gibi değil. Her gittiğinde sevmeye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hep dumanın, çingenin yani o ateşin içine giriyor. Bir gün girdiğimde yine çingeler geliyor ve çıktığında diyor ki iyi arkadaşla kötü arkadaşın misalini diyor size anlatayım. Eğer kişinin arkadaşı demir işiyle uğraşıyorsa ki demirci kardeşleri varsa Haklar neresin? Benim mesleğimde mühdüklümüz burada kötülemeye bağlında demir. Ya böyle eti yana, ya iş isklaşı ya da bir zarar olabilir. Ama kişinin arkadaşı diyoruz. Eğer aftarcıysa yani kokusatan, ya diyor güzel bir koku bulaşır, ya satın alırsın, ya da ikram edeceksin diyor. Herkes arkadaşına çok dikkatesin. Kişi arkadaşının dini üzerindedir. İnsan amelde geriüşük olabilir ama arkadaşına dikkat ederse arkadaş onu sürükleyebilir, hatırlatabilir. Yani hayra ne yapabilir, sevk edebilir. Bunun arkadaşa dikkat etmek gerekiyor. Ama arkadaş da şuna dikkat etmesi gerekiyor. Ebu Dawud'da gelen bir rivayette iki tane arkadaştan bahsediyor Ali sallallahu aleyhi ve sallam. Bunlar biliyor, çok saman insan. Biri diyor ameline çok dikkat eden, birisi de gevşeklik yapar. Dikkat eden öbürüne her gevşeklik yaptığında Allah'tan korkuyor. Böyle hareket ettiği uyarın oluyor. Bir gün yine onu görünce Allah seni affetmeyecek, cennetine de koymayacak diye bir soru bakıyor. İkisi de ölüyor. Allah'ın huzuruna geldiklerinde oradan bir geç olmasın hocam. Tamam. Seyreti.、Evet, Tamamlay. Allah Azze ve Celle ihlaslı olana diyor ki sen benim rahmetimden emin mi oldun? Ve onu cehenneme soruyor. Öbürüne de rahmetimle cennete gidiyordu. Uyarma bağında da Allah adına konuşmamak gerekiyor. Onu Allah adına uyaracağım ama Allah'ın yerine kendini ne yapmayacağım? söz saygı koymayacak. Arkadaşa dikkat edilirse, helala da haramada dikkat edilirse, tabi ortamada 99 kişiyi öldüren insanın misalini çok okudunuz mu? Adam 99 kişiyi öldürüyor ama kalbinde bir şey var. Acaba diyor ben tövbe etsem Allah affeder mi? Ne yapıyor? Gidiyor birine bakıyor danıyor ki sen diyor tövbe etselsen diyor kim affeder bunu yok diyor. Ama bakıyor ki daha hala kalbinde bir yara var, falan yerde bir halim var. Ona gidiliyor.、O、diyor ki sen tövbe ettikten sonra Allah'la mı senlerine? Kim bilebilir ki? Yani insanın ne kadar günah sahibi olursa olsun bir hak ehline gidip ondan Allah için derdini sorması, nasihat istemesi ona çok faydalıdır. Bunun gibi birçok şeyler eklenebilir. Buyurun, kralım. orada da biz.